Tüm Resullerin Ortak Müjdesi 2. Ebu Hanzala. Allah'ın adıyla. Bizleri İslam'a hidayet eden Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun nebisine, ehlibeytine, asabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara olsun. Bir önceki yazımızda beraber Allah Resulüne imanın sembolü olan Muhammedun Resulullah sinsilesine başlamıştık. Geçen yazımızda bu mübarek konuya başlama nedenlerimizi yazmıştık. Allah'tan subhanallahü ve Teala yardım isteyerek konunun tafsilatına giriyoruz. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Şehadeti dört esas üzere kuruludur. Bu esaslar yerine geldiği takdirde onun sallallahu aleyhi ve sellem risaletine şahitlik hakkıyla yerine getirilmiş olur. Bunların külliyen ortadan kalkması şehadeti bozar. Bunlarda var olan eksiklikler oranında şahitliğimiz zedelenir. Bunlarda var olan eksiklikler oranında şahitliğimiz zedelenir. Bunlar, 1- Haber verdiklerinde onu sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek, 2- Emrettiklerinde ona itaat etmek, 3- Nehyettiklerinden kaçınmak,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 Ona itaat, onu tasdik, nehyettiklerinden kaçınma, onun sünnetinin dışında kaynak kabul etmeme, bidatlerden sakınma, onun ahlakıyla ahlaklanma gibi ona imanın esası, vacibi ve kemalı olan tüm unsurlar onu sevmenin eseridir. Bu makama en uygun olan asıllar aslını takdim ederek yazıya başlamaktır. Sevginin Tanımı Arap lügatında muhabbet, sevgi belli manalarda kullanılır. Beyazlık ve arınmışlık, üstün olma ve açığa çıkma, bir şeyin özü, bir yerde veya şeyde sabitlenmek, bir şeyi muhafaza edip tutmak, büyükçe kap, hareket edip sallanan, üzerinde yük taşıyan kolon. Araplar sevgiye ifade etmesi için ahubbun kelimesini seçmişlerdir. İlk harfi boğazın derinliklerinden çıkar. Son harfi ise dudak harfi olan bağdır. Adeta sevginin sevilende başlayıp yine onda bittiğini ifade etmek istemişlerdir. Seven sevgiliye arı duru olarak sevgi besler. Kalbinde duyguların en üstünü sevgiliye olandır. Ona özünü yani kalbini vermiştir. Kalbinde değişmeyen, sabit ve asıl olan sevgiliye olan sevgidir. Sürekli onu aklında tutmak, onu zikretmek suretiyle kalbini ona olan sevgisinin kabı muhafazası kılmıştır adeta. Onun sevgisidir onu harekete geçiren. Sevgiliye sükunet aynı bedende toplanmaz. Bir kalbe sevgi yerleşti mi sevgilinin yönünde tüm organları harekete geçirir. Seven sevdiği uğruna sıkıntılarak katlanır, her türlü meşakkatin altına girer. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi bu manaların hepsini içerir. Allah'ın sevgisinden sonra kalplerin hayatı olan ve menbaaları sevgililerin en şereflisi olan muhabbetullah olan sevgi ona olan sevgidir. İslam alimleri sevginin içerdiği manalar üzerinde çok konuşmuşlardır. Muhakkik alimler sevginin tarif edilemeyeceğini, kalpte hissedilen bir duygu olduğunu belirtmişlerdir. İbn-i Kayyım, sevgiyi tarif etmek isteyenler hakikatte onu tarif etmemiş, onun sebepleri, gerekleri, alametleri ve semerileri hakkında konuşmuşlardır. Yapılan tarifler sevgiyi izah edemediği gibi kapalılığını arttırmıştır. En evla olan tarif sevgi sevgidir demiştir. Sevgiyi şer'i olarak tarif zor görülmüşse, sevgilerin en şereflerinden olan Resul sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Onu anlamanın yolu ona olan sevgileri Allah tarafından kabul edilmiş sahabe nesline bakmaktır. O öylesine bir şeydir ki bir kelimesine canlar feda edilmiş, bir işaretine yurtlar terk edilmiş, bir öfkesine aileler sürünmüştür. Beşeriyetin bugüne dek tesis ettiği ortak kabuller O'nun sevgisiyle yerle bir olmuştur. Onu sevmenin iman oluşu Allah subhanallahu ve Teala şöyle buyurmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret, Hoşunuza giden evler size Allah'tan ve peygamberden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun ve Allah fasıklar güruhunu hidayet erdirmez. Tevbe Suresi 24. Ayet bu ayette Allah subhanallahu ve Teala açık bir şekilde kendi zatının ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin insana sevimli gelen her şeyden daha sevimli olması gerektiğini belirtmiştir. Bunun zıddı bir durumun Allah'ın azabını beklemeyi gerektiren bir durum olduğuna vurgu yapmıştır. Kadıiyat, Resul sevgisinin gerekli ve farz oluşu hususunda uyarı, teşvik ve delil olarak bu ayet yeterlidir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala malı, ailesi, çocukları kendisine Resul'den sallallahu aleyhi ve sellem daha sevimli olanları eleştirmiş ve onları Allah'ın azabını bekleyin sözüyle tehdit etmiştir, demiştir. Nebi müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Ahzab Suresi 6. Ayet Bu ayet sevgiden de öte bir noktaya işaret etmektedir. Hangi konuda olursa olsun müminler Nebi'yi kendilerinden öncelikli görürler. Onu kendi nefislerine tercih ve takdim ederler. Ki tercih sevginin dışa yansıyan en belirgin halidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir mümin yoktur ki ben ona dünyada ve ahirette kendi nefsinden daha evla olmayayım. İsterseniz bu hususta Allah'ın şu ayetini okuyun. Nebi, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti bizzat kendisi tefsir etmiştir. Ben Müslümanlardanım diyen kim olursa olsun, dünyada ve ahirette Nebi'yi kendi nefsinden daha evla görmek zorundadır. Nebi, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Böyle olunca başkalarından elbette daha evla olacaktır. Onlardan istediği mallara ihtiyaçları olsa dahi Nebi'nin istediğini tercih etmek zorundadırlar. Onu kendi nefislerini sevdiklerinden daha fazla sevmek zorundadırlar. Onun sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkındaki hükmünü kendi nefisleriyle alakalı kararlarına takdim etmek zorundadırlar. Netice olarak Nebi onlara nefislerinin istediği dışında bir şeye davet ettiğinde nefislerin isteklerini erteleyip onun sallallahu aleyhi ve sellem davetini takdim etmek zorundadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Ben sizden birine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsınız.'' Bir gün Ömer radıyallahu anh Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsim haricindeki her şeyden daha sevimlisin.'' dedi Allah Resulü, ''Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, ey Ömer.'' ''Nefsin de dahil, her şeyden daha sevimli olmadıkça olmaz.'' buyurdu. Ömer, ''Şimdi nefsimden de daha sevimlisin.'' deyince, ''Şimdi oldu ey Ömer.'' buyurdular. Varlığı iman olan bu sevgi iddialarla sabit olmaz. Esasında İslam iddialara karşı temkinlidir. Cahil, zalim ve nankör olarak kabul ettiği insanı iddialarında gerçekçi bulmaz hemen her iddiasında onu isbata ve derine davet eder. Kur'an'ın külli düsturlarından biri şayet doğru sözlü iseniz delillerinizi getirin şeklindedir. Sevgi meselesinde ise İslam'ın özel bir yaklaşımı vardır. Allahu alem bunun hikmeti insanın sevgiyle var olması ve en rahat iddia edeceği şeyin sevgi olmasındandır. İslam, insanın kendisiyle var olduğu sevgi iddiasına bir kural getirerek iddiaları kontrol altına almıştır. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi, 31 ve 32. ayetler Hasan-ı Basri rahimehullah bir kavim Allah'ı sevmediklerini iddia etti. Allah subhanallahu ve Teala onları bu ayette imtihan etti demiştir. Öyleyse her sevgi iddiası beraberinde imtihanı gerektirir. Sevenin sevdiğine tabi olup ona itaat etme imtihanı i̇bn Kesir, bu ayet Allah'ın sevdiğini iddia edip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolu üzere olmayanların tüm söz, fiil ve hallerinde onun şeriatına ittiba etmedikleri müddetçe bu iddialarında yalancı olduklarına hükmeder demiştir. Şeyh Şınkıti, Allah'a ve Resulüne sadık sevginin alameti ona ittibadır, ona ittiba etmediği halde sevdiğini iddia eden yalancı ve müfteridir demiştir. Bu ayet bizlere Allah'ın izninde makbul sevgiyle makbul olmayan arasındaki farkı öğretir. Herkes Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyleyebilir. Ancak bu iddia ittiba ve itaat içermediği zaman yalan olmuş olur. Muhammed Allah'ın Resulüdür şehadetiyle müşerref Müslümanların bu konuda titiz olması gerekir. Çünkü Allah Resulü'nün sevgisi kendisiyle Müslüman olduğumuz şehadetin yarısı demektir. Bu şehadetin gereklerini yerine getirmek, asıl vacip ve kemalinde Allah'ın razı olacağı hal üzere bulunmanın yolu hakiki sevgiye ulaşmadır. Sevginin Alametleri Kalplerin hayatı olan sevgi hususunda kendini muhasebe etmek isteyen Müslümanlar için alametler yol göstericidir. Kitap ve sünnette Allah Resulü'nü sevenlerin bir takım alametleri zikredilmiştir. Adeta şer'i ve makbul olan sevginin dışa yansıması budur denilerek Müslümanlara yol gösterilmiştir. Yazımızın girişinde de zikrettiğimiz gibi sevgi insanların kendisiyle var olduğu şeylerdendir. Bu nedenle insanın sevgiye iddia etmesi çoğu zaman bir şeyleri sevdiğine inanması kolaydır. Sevgi kalbin amellerindendir. Her kalp amelinde olduğu gibi onu tam anlamıyla tarif etme, Ölçülerini belirleme pek mümkün değildir. Sınırları, gerekleri, semeresi insandan insana değişir. Bazen çok sevdiğini iddia eden bir aşık, sevdiğinin canına kıyar. Sorulduğunda onu çok sevdiğini kaybetmekten korktuğunu söyler. Onu öldürmesini sevgiyle izah eder. Bir başkası kendi canına kıyar. Geriye bıraktığı mesajında bunu sevdiğinden yaptığını söyler. Çocuklarına aşırı baskı yapan bir ebeveyn sorulduğunda onları çok sevdiğini ve onların iyiliği için bunu yaptığını söyleyecektir. Aynı şekilde çocuklarını aşırı serbest yetiştiren bir ebeveyn de bunu sevgiyle izah edecektir. Arkadaşlarına karşı aşırı laçka ve rahat bir insan bunu arkadaş sevgisiyle açıklayacağı gibi onlara karşı mesafeli davranan biri bunu sevgiden kaynaklı saygıyla izah edecektir. Bu zıt örneklerden anlıyoruz ki dünyevi sevginin bir ölçüsü yoktur. İnsana ve karakterine göre değişmektedir. Asıl sorun bizim dünyevi sevgiyle değil, varlığı, iman, yokluğu, küfür olan bir sevgiden konuşuyor olmamızdır. Dünyevi sevgide var olan uyuşmazlığı çözmek kolaydır. Benzer ölçülere sahip insanlarla ilişki kurduğunuzda sevgileriniz ve sevgi anlayışlarınız örtüşür. Varlığı iman olan sevgiye gelince, bunun ölçüsüz, sınırsız olması demek, kulların dalalete terk edilmesi demektir. Kullarına her konuda doğru yolu gösteren el-hadi olan Rabbimizin, subhanallahu ve Teala böylesi bir konuda bizleri başıboş, ölçüsüz bırakması muhaldir. Sevginin kuralını ve ana esasını ittiba ve itaat olarak belirlemiş, kalplerde var olan gerçek sevginin dışa yansıdığı alametleri vahiyle bize bindirmiştir. Buna uyan sadık ve makbul sevgi buna uymayan, reddedilen ve yalancıların sevgisi olarak belirtilmiştir. 1- Ona emirlerinde itaat edip yasaklarından kaçınmak. İçinde hakiki sevginin bulunduğu bir kalp, sahibini sevilene doğru harekete geçirir. Onu razı edecek, onun hoşnut olacağı ameller yapmaya sevk eder. Şer'i olan sevgide bu durum, emrettiklerine itaat, nehyettiklerinden sakınmak olarak organlara yansır. Şer'i sevginin ona sallallahu aleyhi ve sellem alametinin ittiba ve itaat olduğunu zikretmiştik. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin, şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 31 ve 32. Ayetler Bu konu Muhammed Allah'ın Resuludur şehadetinin özü olduğu için ileride tafsilatlı olarak işleyeceğiz. Onun emirlerine itaat ve yasaklarından kaçınma konusunda birer örnek verelim. Ka'b bin Malik ve İbni Ebi Hadret radiyallahu anhum arasında bir borç meselesi vardı. Mescidde tartışmaya başladılar. Sesleri yükselmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesleri işitince odasının perdesine araladı ve seslendi. Ey Ka'b! Buyur ey Allah'ın Resulü! Borcunun yarısından feragat et. Ettim ey Allah'ın Resulü! Ey İbni Ebi Hadret! Sen de borcunu öde. Sinirlerin gerindiği, seslerin yükseldiği bir manzara yaşanıyor. Konuysa insanın en çok düşkün olduğu aşırı bir sevgiyle bağlı olduğu dünya malı. Sadece bir kelimesiyle sesler alçalıyor, gönüller yumuşuyor, sorun son buluyor. Ne borcundan feragat etmesi istenen ne de borcunu hemen ödemesi istenen hiçbir itirazda bulunmuyorlar. Malı uğrunda tartışacak ve kalp kıracak kadar da seviyor olsalar Allah Resulü'nün sevgisinin önüne geçmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesinin elinde altın yüzük görmüştü. Yüzüğü adamın elinden alıp yere fırlattı. Sizden biri ateş parçasına yönelip onu eline takıyor diyerek tepkisinin nedenini belli etti. Allah Resulü gittikten sonra orada bulunanlar adamı uyardılar. Altın yüzüğünü al, satıp ondan faydalanırsın dediler. Oysa Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü onu atmışken ben onu alamam demişti. Yine içki haram kılındığında onların tavrını biliyoruz. Bugün bağımlılık adı altında yıllarca tedavisi yapılan, toplumsal bir illet olarak kabul edilen içki, bir günde hayatlarından çıkmış, Kur'an'ın ifadesiyle son bulmuştu. Allah Resulü'nü sevdiğini iddia eden bizlerin en ağır imtihanı budur. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hayatımıza taalluk eden emir ve yasaklarında nasıl davranıyoruz? Tereddüt etmeden, düşünmeden işittim ve itaat ettim diyebiliyor muyuz? Bu soruların ameli cevabı bizim sevgi iddiamızı doğrulayan ve yalanlayan unsurlardır. 2. Onu örnek almak, yani tessi. İnsanın sevdiğini taklit etmesi, söz ve davranışlarını ona benzetmeye çalışması sevginin gereklerinden ve alametlerindendir. Andolsun ki sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için. Ahzab Suresi 21. Ayet Bu ayet aynı zamanda Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanallahu ve teâlâ katındaki değerini ve insanların yanında olması gereken değerini gösterir. Sizin için Resul'de güzel örnek vardır. Bu umumi bir ifadedir. Hiçbir kayıt zikredilmemiştir. Adeta Rabbimiz hangi alanda olursa olsun onu örnek alabilirsiniz. Onun her hali benim rızam demektir. Ona o kadar güveniyorum ki kalplerini dahi örnek almanızda hiçbir sakınca yoktur.'' buyuruyor. Çünkü ayet ahzap gününde inmişti. Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem korkusuzluğu kalbinde Allah'a olan güveni Ondan Subhanallahu ve Teala yardım beklemesi müminlere örnek gösterilmek istenmişti. Ancak Allah savaş esnasında o sizin için örnektir demek yerine onda sizin için güzel örnekler vardır diyerek onun örnekliğini istisnasız hayatın her alanına taşımıştır. Allah Resulü'nün asabını tüm zamanların efendisi kılan da bu değil miydi? Onlar daha yaşarken Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular, mükafatına nail olmuşlardı. 14 asırdır elde ettikleri bu şerefle müminlerin gönüllerine taht kurdular. Çünkü onlar Allah'ın rızasına giden en sağlam yolu yol edinmişlerdi. Onun subhanallahu ve Teala her halinden razı olduğu ve mutlak örnek olarak gösterdiği nebiyi taklit ve onu örnek alma. O, sallallahu aleyhi ve sellem, namaz esnasında ayakkabılarını çıkarmıştı. Hiç sebebini bilmedikleri halde onlar da çıkardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorunca, sen çıkardın, biz de çıkardık dediler. Sebebini bilmiyorlardı. Onlar için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olması yeterliydi. Cibril aleyhisselam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarında necaset olduğunu haber vermişti. Lakin sahabe için, onda sizin için güzel örnek vardır. Fermanı sebebini bilmeseler de onu örnek almak için yeterliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük takmaya başladı. İnsanlar da altın yüzük takmaya başladılar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık altın yüzük takmayacağım diyerek yüzüğü çıkardı. İnsanlar altın yüzüklerini bıraktılar. Sahabenin Allah Resulü'nü nasıl dikkatle izleyip örnek aldıklarını görmek isteyenlerin hadis kitaplarında namaz bölümüne bakmaları yeterlidir. Onun hiçbir davranışını kaçırmamış, en ince detayına kadar dikkat etmiş, örnek almış ve ümmete aktarmışlardır. Günümüzde de durum farklı değildir. Allah'ın rızasını elde etmenin en selametli ve kısa yolu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem örnek almaktır. Bunun için ilk olarak O'nu tanımamız gerekir. O'nun şemailini, ahlakını, insanlarla muamelesini öğrenmekle işe başlamalıyız. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem örnek alabilmek için okumamız gereken eserler. 1- Kur'an'dır. Ayşe annemize onun ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı cevabını vermiştir. 2. Şemail kitapları Genel olarak Allah Resulü'nün kişisel özelliklerini anlattığı kitaplara şemail denir. Bu konuda meşhur hadis imamlarından İmam Tirmizi ve İbn Kesir'in şemail kitapları güvenilir kaynaklardır. 3. Siyer kitapları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 Tarih sahabenin bunu en güzel şekilde yerine getirdiğine tanıklık etti. Onlar her konuda Nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine takdim ettiler. Bedir Savaşı için hazırlıklar yapılıyordu. Saat bin Muazı radiyallahu anh Allah Resulüne onu sallallahu aleyhi ve sellem nedenli sevdiklerinin ve kendi nefislerine tercih ettiklerinin vesikası olan şu sözleri söyledi. Ey Allah'ın Resulü sana bir kulübe yapsak da içinde otursan. Düşmanla karşılaştığımızda Allah subhanallahu ve Teala, bizleri aziz kılıp galibiyet nasip ederse istediğimiz olmuş olur. Şayet hoşnut olmadığımız olursa sen geride kalanlara katılır, korunmuş olursun. Vallahi geride seni bizden daha fazla seven insanlar vardır. Sa'd kendi canından önce Allah Resulü'nü düşünüyordu. Bizler ölsek dahi sen yaşamalısın diyordu Allah Resulüne. Uhud dönüşü insanlar gelenleri karşılıyordu. Beni dinar kabilesinden bir kadın da bu kafilenin içerisindeydi. İnsanlar eşinin, oğlunun ve kardeşinin şehit olduğunu ona söyleyince Allah Resulü nasıl sözü dökülüyordu dudaklarından. Ne kadar Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem iyi olduğunu söyleseler de kadına söz dinletemediler. Bana onu gösterin diyordu. Nihayet Allah Resulü'nü görmüştü. Sen sağ olduktan sonra her musibet kolaydır ey Allah'ın Resulü demişti. Allah Resulü'nü sevdiğini iddia edenlerin bu örnekleri yaşama durumu yoktur. Bugün O'nun sallallahu aleyhi ve sellem bizler için nefislerimizden evla olması O'nun davasının, sünnetinin, ihya meselesinin evveliyetidir. İslam davasına hizmet ederken evimiz, eşimiz, sosyal hayatımız, alışkanlıklarımız, geleceğe dair planlarımız hep arka planda olmalıdır. Onun nefislerimizden evla olması belli bir zaman dilimiyle sınırlı bir sorumluluk değildir. Bugün Muhammed davasının öncelenmesinde engelleri bulunanlar, daha açık bir ifadeyle bahanesi bulunanlar sevgilerini kontrol etmelidirler. Varlığı iman olan sevgi en ayırt edici vasfını kaybetmiştir çünkü. Yukarıda sayılanlar ve benzerleri Allah'tan, Resulünden ve O'nun emirlerinden herhangi birinden, ayet hususi olarak cihat hakkında inmişse de Allah'ın bütün emirlerini kapsamaktadır, daha sevimli olması durumunda, yani dünyalıkların daha evla görülüp, Allah'a, Resulüne ve davaya tercih edilmeleri durumunda tehdit içerikli şu ayetler söz konusu olur. De ki,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 4. O'na saygı ve O'nu tazim etmek Şer'i sevgi beraberinde saygı ve tazim olan sevgidir. Muhakkak biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, O'nu desteklemeniz, içten bir saygıyla yönelmeniz ve O'nu sabah akşam tesbih etmeniz için. Fetih Suresi 8 ve 9. Ayetler Allah subhanallahu ve Teala bu sorumluluğumuzu vakar, tevkir kelimesiyle ifade ediyor. Bu kelime bir şeyin ağırlığına delalet eder, Arap lügatında. Diyebiliriz ki sevgi sahibini kalpte ağırlaştırır, onun değerini çoğaltır. Bu da seveni sevgiye karşı edep, saygı ve tazime götürür. Taberi, ayetteki tevkir onu yüceltmek, ona saygı göstermek ve onu övmektir. İbni Kesir, saygı, ihtiram ve tazimdir. İbni Teymiye rahimehullah ikram ve saygıyı ifade eden bir kelimedir. Kişiyi vakarlı bir şahsiyet olmaktan çıkaracak davranışlardan sakınarak ona saygı, tazim ve şerefle muamele etmektir demiştir. Allah subhanallahu ve teala Müslümanlara bu sorumluluklarını bildirdiği gibi onunla nasıl muamele etmelerine dair tafsilatlı bilgi de vermiştir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Peygamberin yanında seslerini kısanlar muhakkak ki onlar Allah'ın gönüllerini takvayla imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Muhakkak ki sana hücrelerin ardından seslenenlerin çoğunun akılları ermez Eğer onlar sen yanlarından çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için elbette daha hayırlı olurdu Allah gafurdur rahimdir Ucuraat suresi 1 ila 5 ayetler Peygamberin çağırmasını kendi aranızda birbirinizi çağrmanız gibi saymayın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 Ama davet olunursanız girin ve yemeği yiyince de lafa dalmadan dağılın. Bu haliniz peygamberi üzüyordu. O da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey istediğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz içinde, onların kalpleri içinde daha temizdir.'' Allah'ın Resulünü üzmeniz ve ondan sonra eşlerini nikahlamak asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Ahzab Suresi 53. Ayet Sahabe bu ayetleri okudu, anladı ve hakkıyla yaşadı. Öyle ki hayattayken de vefatından sonra da ona layıkıyla saygı gösterdiler. Allah ve Resulü'nün önüne geçmede o kadar hassaslaşmışlardı ki, en iyi bildikleri meselelerde dahi Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını veriyorlardı. Veda haccında Allah Resulü onlara soruyordu. Bu ay hangi aydır? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Zilhicâ'yı değil midir? Evet, ey Allah'ın Resulü! Bu beldenin adı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Mekke Haram belde değil midir? Evet ey Allah'ın Resulü. Bugün hangi gündür? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kurban günü değil midir? Evet ey Allah'ın Resulü. Sizin canlarınız, mallarınız, namuslarınız, bu ayınızın, bu gününüzün ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır buyurdu. Düşünün ki bir kavmi içinde oldukları gün ve ay, Yıllarca ayrı kaldıkları, doğup büyüdükleri, o an üzerinde bulundukları toprak soruluyor. Onlar edeplerinden ve onun önüne geçme endişelerinden dolayı cevap vermiyorlar. Bilgisini Allah'a ve Resulüne havale ediyorlar. Sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyin ayeti inince sabit bin Kays radıyallahu anh eve kapanmış ve üzüntüden perişan olmuştu. O, fıtrat olarak sesi yüksek olan insanlardandı. Bu ayetin kapsamına girip tüm amellerinin boşa gittiğini ve ateş ehli olduğunu düşünüyordu. Onun bu durumu komşusu olan Saad bin Ubâde radıyallahu anh tarafından Allah Resulüne bindirilince ona haber gönderdi ve onu müjdeledi. Birakiz, sen cennet ehlindensin buyurdu. O günden sonra sesini öylesine terbiye etmişti ki Allah Resulü'nün huzurunda konuştuğunda yanında oturanlar dahi sesini zor duyuyorlardı. Onların Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem olan saygılarını bir zamanlar onların düşmanı olan sonrasında Allah'ın hidayet ettiği Urve bin Mesud (radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Urve bin Mesud Hudeybiye günü müşriklerin temsilcisi olarak Allah Resulü'ne gelmişti. Mekke'ye dönerken Mekkelilere şöyle seslendi. Allah'a yemin olsun ki ey Kureyşliler, ben krallara, Kayserlere, Necaşilere gittim. Vallahi hiçbir kralın ashabının Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının ona saygı gösterdiği gibi saygı gösterdiğine şahit olmadım. O tükürünce mutlaka birinin eline düşer. Onu yüzüne vücuduna sürer. Bir şey söyledi mi onu yerine getirmek için yarışırlar. Abdest aldığında izdiham yaşarlar, o konuşunca seslerini kısarlar. Hiçbiri ona olan saygısından gözlerinin içine keskince bakmaz, onun meclisinde başlarının üzerine kuş konmuş gibi oturuyorlar. Bu onların edep ve saygıda ulaştıkları mertebeydi. Allah Resulü'nün vefatından sonra da benzeri hassasiyeti gösterdiler. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde iki adam konuşuyorlardı. Seslerini yükselttiler. Ömer (radıyallahu anh onlara yaklaşıp, siz nerede olduğunuzu biliyor musunuz? diyerek çıkıştı. Siz hangi memlekettensiniz diye sordu, taifliyiz dediler. Ömer, şayet Medine'li olmuş olsaydınız canınızı yakardım dedi. Günümüz Müslümanları da bu edepten nasiplerini almalıdırlar. Allah Resulü'nden bahsederken, ondan hadis aktarılırken edeplerini muhafaza etmelidirler. Bu, ona olan sevgi ve saygının gereğidir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem yapılan en büyük saygısızlık, ismi anıldığında salavat getirmemek, ondan bir şeyler aktarılırken ilgisiz olmaktır. Davetleri tevhid ve sünnet üzere inşa edilmiş Müslümanların Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem edep hususunda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Sevgi ve saygıda aşırılık Saygının sevginin alametlerinden olduğunu söylemiştik. Sevgi insanların anlayışına göre değil, şeriatın belirlediği şekilde olmalıdır. Bu konuda söylediklerimizi tekrar hatırlayıp konumuza devam edelim.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 İnsanlara bırakıldığında çok zıt tablolar saygı adı altında ortaya çıkar. İslam'ın saygıya getirdiği ölçünün dışına çıkan her saygı ya ifrat ya da tefrittir. Bu sadıkların değil yalancıların saygısıdır. İleride geleceği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı süre zarfında bu tip aşırılıklara meydan vermemiş ölümünden sonrası içinde ümmetini uyarmıştır. Allah Resulüne gösterilmesi gereken saygı şeriatın üç ölçüsüyle sınırlandırılmalıdır. 1- Allah'a subhanallahu ve Teala ait olanın Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem verilmemesi 2- O'nda olmayan şeyleri sevgi ve saygı adına O'na nispet etmemek 3- O'nun yasakladığı şeyleri sevgi ve saygı adına yapmamak Bunlardan birincisi en tehlikeli olanıdır. Muhammed Allah Resulüdür şehadetimizden evvel şahitlik ettiğimiz uluhiyet şehadetine zarar vermektedir. Tevhid Allah'a ait olan sıfatlarda Allah'ın birlenmesi, itikadi, sözlü veya ameni olarak bunların Allah'tan başkasına verilmemesidir. Tek bir ilahla yetinmeyip sıfatlarını başka varlıklara vermek suretiyle yeryüzünde yeni ilahlar icat etmek bu olsa gerektir. Yine bunun en çirkin örneklerinden biri ibadetin özü olan duayı Allah Resulüne yapmak, sıkıntı anında Allah'ı bırakıp ondan istemek, istihasede bulunmaktır. Oysa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de dahil bütün peygamberler insanları Allah'ı ibadette birleyip Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlardan uzak durmaya davet etmişlerdir. Senden önce hiçbir Resul göndermemişizdir ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Ayet Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağutlardan kaçının diye tebliğ etmeleri için bir elçi gönderdik. Nahl Suresi 36. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Bir insan her gün defalarca yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek Allah'a söz verdiği halde nasıl sıkıştığı anda Allah'tan başkasına dua edebilir. Velev bu nebi dahi olsa. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, Kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün harifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Nem Suresi 62. ayet. Allah subhanallahu ve teala sıkıntı anında kendi yüce zatından başkasına dua edenlere itiraz ediyor. Allah'la beraber başka ilahlar mı? Anlıyoruz ki bu eylem kendisine dua edileni ilah edinmektir. Ve en çirkin olanı ise ömrünü bununla mücadeleye adamış peygamberin buna aracı kılınmasıdır. Hiçbir insana yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp da bana kullar olsun desin. Fakat kitabı okuyup öğrettiğinize göre Rabb'a kul olun demek yaraşır. Size melekleri ve peygamberleri Rabb olarak benimsemenizi de emretmez. Müslüman olduktan sonra size küfretmeyi mi emredecek? Ali İmran Suresi 79 ve 80. Ayetler İkincisi ise onun yasakladığı şeyleri sevgi saygı adına ona yapmaktır. Bazı şeyler bizim anlayışımıza göre saygı olabilir ancak o sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamışsa asıl saygı onun emrine imtisal edip sözünü dinlemektir. İçeri girenin önünde ayağa kalkmak çoğu toplumda saygı ifadesidir. Araplarda da böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, acemlerin birbirine tazim ettikleri gibi birbiriniz için ayağa kalkmayın buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle der, Onlar için Allah Resulünden daha sevimli kimse yoktu. Onun hoşlanmadığını bildiklerinden onu görünce ayağa kalkmazlardı. Bunun belirgin örneği O'nun sallallahu aleyhi ve sellem kabrine yönelik yapılanlardır. Hayattayken birçok defa ümmetini ikaz etmiş ve bu hususta Allah'a dua etmiştir. Buna rağmen sevgi saygı adına yasakladığı şeylerin O'nun kabrine yapıldığını görüyoruz. Sevdikleri insanların kabirlerini mescid edinenler için, onlar da salih bir insan vefat edince O'nun kabrine mescid edindiler. Bunlar Allah'ın yarattıkları arasında en şerli olanlarıdır buyurdu. Bir hadiste Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescid edindiler buyurdu. Allah'a şöyle dua etmiştir. Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir put kılma. Peygamberlerin kabirlerini mescid edinenlere Allah'ın gazabı şiddetlidir. Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyiniz. Allah Resulü, hayatı boyunca bu gaye için yaşamış, kendi de dahil hiçbir varlığın Allah'la denk tutulmasına asla müsaade etmemiştir. Eğer onlar Allah'ın ve elçisinin verdiklerine hoşnut olsalardı ve bize Allah yeter, Allah pek yakında bize fazlından verecek, onun elçisi de biz gerçekten ancak Allah'a rağbet edenleriz deselerdi ya. Tevbe Suresi, 59. Ayet Bu ayeti kerimeye dikkat edilirse, Allah ve Resulünün verdiğinden hoşnut olmak, Allah bize yeter, Allah ve Resulü bize verecek, biz Allah'a rağbet edenleriz. Dört ayrı cümle geçmiştir. Bunlardan vermek hem Allah'a hem de insana ait sıfatlar olduğundan Allah ve Resulü denmiştir. Ancak kula yetmek ve rağbet sadece Allah'a olacağından, Resul zikredilmemiş. Bunlar yalnızca Allah'a has kılınmıştır. Tevhid dediğimiz şey de budur. İki cariye Allah Resulü'nün bulunduğu ortamda bir şeyler terennüm ediyorlardı. Bir ara bizim aramızda yarın ne olacağını bilen nebi var deyince Allah Resulü müdahalede bulundu. O sözünüzü bir daha söylemeyin. Az önce söylediklerinizi söyleyin." dedi. Adamın birinin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sen ve Allah dilersen deyince kızdı. Beni Allah'a denk mi tutuyorsun sadece Allah dilerse buyurdu. Allah Resulünün bu denli hassas olduğu konularda ümmetinden bu hassasiyeti çiğneyen ve bunu sevgi saygı adına yapanlar ortaya çıkmıştır. Bunun en bariz örneklerinden biri onu sallallahu aleyhi ve sellem övmek adına Allah'ın sıfatlarını ona vermektir. Geçen sayımızda da zikrettiğimiz gibi meclislerinde şu tarz şiirler okurlar. O kabrinde öyle bir hayatla diridir ki tüm canlılar hayatını onun hayatından alır. Ya da tüm her şey senin ilmindendir, kalem ve levh-i mahfuz senin ilmindendir. Ya da, ey Allah'ın Resulü, başıma bir şey geldiğinde senden başka kime sığınabilirim? Bu şirkten ve sahibinden bizlerin tek sığınağı olan Allah'a sığınırız. Allah Resulü dahi Allah'a sığınmak zorundadır. Ona sihir yapıldığı zaman muavvize teynilmiş ve her şeyin Rabbi, Maliki, İlahı olan Allah'a sığınması emredilmiştir. Kendisi Allah'a sığınmaya muhtaçken nasıl olur da başkalarına sığınak olsun? Alimi mutlak ve her şeyin ancak O'nun ilmiyle var olduğu tek varlık Allah'tır. O, subhanallahu ve Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Resul'ün kendi dahi kavmine şu sözleri söylerken, nasıl her şey O'nun ilminden olsun? De ki, ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne fayda verebilirim ne de zarar. ''Eğer ben gaybı bilseydim, daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben sadece iman eden bir kavme uyarıcı ve müjdeciyim.'' Araf suresi 188. ayet Allah subhanallahu ve Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylerken Resul nasıl insanlığa hayat versin? ''Senden önce hiçbir insanı ebedi kılmadık.'' Sen ölürsen onlar baki mi kalırlar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi iyilik ve kötülükle deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 34 ve 35. ayetler Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız. Zümer suresi 30 ve 31. ayetler. Sefer sadece 3 mescide yapılır. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Buhari, Müslim. İbadet etmek ve ecir almak için sefer yalnızca bu mescitlere yapılabilir. Nehi gayet açıktır. Buna rağmen, saygı-sevgi adı altında Allah Resulü'nün kabrinin bayram yeri misali periyodik ziyaretler düzenlendiği, sırf kabir kastedilerek ziyaret yapıldığı, daha ötesi kabir peleslerin onun kabrine ibadet ettiklerine şahit oluyoruz. Üçüncüsü, onda olmayan şeyleri sevgi-saygı adına ona nispet etmektir. Allah Resulü'nün kimsenin aşırılığına ihtiyacı yoktur. O, Rabbi tarafından çokça övüldüğü için, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tüm insanlar onu kıyamette öveceği için makamı Mahmud'un, övülmüş makamın sahibidir. O şöyle buyurmuştur. Hristiyanların, Meryem oğlu İsa'yı överken aşırı gittiği gibi, beni övmede aşırıya gitmeyin, Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Allah Resulü'nde olmayan sıfatlarla onu öven, farkında olmadan onun kıymetini düşürmüş ve ona hakaret etmiştir. nisan haliyle onun sıfatlarının yetersiz olduğunu, uydurmalarla şahsiyetinin kemale erdirilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Onun bir nur olduğunu ve her şeyin bu nurun eseri olduğunu söylemeleri gibi. Oysa Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nur olmadığı, her insan gibi bir bedene sahip olduğu, hastalandığı, yaralandığı, ağrılar çektiği sahih rivayetlerle sabittir. Ayrıca burada açıkça zikredilmese dahi Allah'ın En-Nur isminden Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem pay vermek vardır ki bu daha tehlikelidir. Yine her şeyin onun için yaratıldığı uydurması da bunun gibidir. İlekiz Allah Resulü de dahil her şey ibadette Allah'ı birlemek için yaratılmıştır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Yaratıcı Allah Subhanallahu ve Teala olduğuna göre insanları niçin yarattığını o mu daha iyi bilecek yoksa aşırı meddahlar mı? Bu ve benzeri aşırılıklardan bir kısmını da şehadetin esaslarından olan Allah'a sadece O'nun gösterdiği şekilde ibadet etmek kısmında açıklayacağız. Sözün özü, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgimiz ve saygımız şer'i ölçüler içerisinde olmalıdır. Çünkü sevgi de saygı da kalple alakalı amellerdir. İnsanların yanında farklı anlamları vardır. Çoğu zıtlık sevgi ve saygı adına işlenir. Bizim konumuz olan sevgi ve saygıysa varlığı iman, yokluğu küfür olan cinstendir. Bu sebeple ölçüleri Allah ve Resulü tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Şer'i olmayan, şeriatın belirlediği ölçülere uymayan sevgi, sahibini en basitinden bidate, bazen de şirke düşürecektir. Daha kötü olanı Allah Resulü'nü çiğneyerek ona sevgi göstermek olsa olsa saygısızlık ve edepsizlik kapsamında ele alınabilir. Bir sonraki yazımızda Allah Resulü'nün sevgisinin alametlerini incelemeye devam edeceğiz. Rabbimizden temennimiz bizleri hakiki sevgiye muvaffak kılması ve dünyada O'nun asabından eleyip ahirette O'nunla beraber haşretmesidir. Bu yazı Tevhid dergisinin 27. sayısında yayınlanmıştır.